çekilmiş anılar ne beynimin ne yüreğimin ne düşlerimin ne de hayallerimin önüne geçemem onları engelleyemem bazen gelecekleri süsleyen bazense geçmişi deşeleyen insanın kalbini burkan kimi çekilmiş anılarım var benim ansızın habersiz geliveren engellemek ne mümkün Bombadır sanki hayatın içine, Düşünce kalbin ta orta yerine, Burkulur da burkulur mideler, Başa vurur acımasız mikrenler, Bedene sınır koyduğumuz gibi, Koyabilseydik anılara sınırları, Şu iyi, şu kötü diyebilseydik, Kötülerini engelleyebilseydik, Engellemek ne mümkün, Pimi çekilmiş bomba gibi, Patlar, parçalar, Deler geçer kalbimizi. Ey pimi çekilmiş anılar, Bırakın, daha yaşayacağım hayat var.